Rabbişrah li ve lisani ve, ve Allah ve la ve la illa billah. rabbina bil ve la Muhammed ve Muhammed. Hud suresi 103. ayeti kerimesinde kaldık. Surenin de sonuna geldik. İnne fi zalika le ayeten limen khafe azabe al-ahireh zalika yawmun majmuun lehun nas ve zalika yawmun Allah celle celaluhu önceki bölümlerde diğer kavimleri bize tanıttı Musa aleyhisselamın ehvalini, hallerini bize bildirdi. İnne fî zâlike. Allah'ımız diyor ki işte bunlar le'âyeh, ibret, ikaz, insanlar için ihtar. Yani ayet kelimesi, Kur'an-ı Kerim mesela ayettir. Gökler ayettir. Yani bir açık arazide, alanda, bir ev gördük. Bu bir ayettir. Yani burada biri yaşıyor. Şimdi elimizde Kur'an-ı Kerim. Bunu bir insanın yapması mümkün değil. Bu bir ayettir. Yani bunun bir sahibi var. Kim? Allah. Gökler var. Ayet. Bunları bir insanın yapması mümkün değil. O zaman bunu yapan bir delalet. Ayet kelimesi delalet demektir. Yani... Onu mutlaka biri var etmeli. Bir araba durup dururken olmaz. Efendi, bu araba kendi kendine olmuş. Öyle bir şey mümkün değil. Bunun bir fabrikası, bir markası. Evet, kainatında sahibi Allah. İnne <gülüyor> fî size anlattığım konular, evvelki geçen yani Kur'an'ın ifadesiyle geçen konular, ta Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Lut aleyhisselam bunlar hepsini tek tek evvelki derslerde geçti. Laaye bunlar limen hafe azabe'l-ahir. Ahiret azabından korkanlar için bir ayettir, bir işarettir. Bir demek ki Allah kendi mülkünde kendisine kulluk yapmayanları mevla kaldırdı. Onları hepsini toz duman etti. Ve tevafuktur. Ekserisi de Çöl bölgesinde, oralar mamur yerlerdi. Tarihte yani Kur'an'ın ifadesine baktığımızda yeşillik, ağaçlık, ormanlık gibi görülüyor. Onlar hepsi hani toz duman oldu derler ya, hepsi toz oldu. Hepsi efendim çöl oldu. Şimdi kalan kısmı kullanıyoruz. Kalan kısmı da zahara'l-fesâdü fil berri vel bahr, deniz ve karada bozulma ortaya çıktı. Buralarda toz duman olunca kıyamet. Zâlike yevmüm mecmu lehun nâs. İnsanlar için ahiret toplanma yeridir. Yaptıklarının iyiliklerinin karşılığı kötülüklerinde büyük bir cezasının görüleceği mecmu cemaat toplanma toplanacakları yer velike yevmün meşhud bütün şahitlerin ortaya çıkacağı ellerin konuşacağı ayakların şahit olduğu o günün ağzını mühürleyeceğiz ve tükellimuna edihim el konuşacak diyor ve tükellimunu konuşturacağız edihim ve teşhedü erculuhum ayakları şahit tutacağız diyor kıyamet günü şahitli gün her şey şahitlik yapacak Dağlar şahitlik yapacak, dünya şahitlik yapacak. Namaz kılarken biz yer değiştiriyoruz. Niye değiştiriyoruz? Şahit. Yani orasını şahit tutuyoruz, orasını şahit tutuyoruz vesaire. Bir insan yolda giderken zikir yaparak geçerse sahabe efendimiz diyor ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Mekke'nin fethine giderken dağa çıktığımızda telviye tekbirler getirirdik. Vadiye indiği zaman tehliller getirirdik. Yürürken zikirler yapardık. Neden? Geçtikleri dağları, vadileri, ovaları, efendim bölgeleri şahit tutuyorlar. Allahu Ekber diye şahit tutuyor. Kıyamet şahitli bir gündür. İnsan iyi bir şeyler yaparsa, namazıyla, ibadetiyle hayır hasenatıyla, fakirin, yetimin hizmetinde koşarsa şahit oluyor. Arafat'a gidiyor, hacca gidiyor vesaire. Anne babasına hürmete gidiyor. <gülüyor> Meşhud, şahitli bir gün. Ve <gülüyor> mâ biz o insanları illa li ecelin ma'dud, sayılı ecel, müddet için, li ecelin ma'dud, sayılı ecel için onları tehir ediyoruz. Nüekhiruhu, tehir ediyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu tayin etmiş bir müddet, bir binanın kullanım müddeti, 60 yıl, 70 yıl. Ondan sonra artık daha o mukavemet kalmıyor, dinamiti takıyor. 50 katlı binayı yere indiriyor. allah Teala da buyuruyor ki ben size bir müddet tayin ettim. O müddeti doldurdunuz ve bana da nankörlük yaptınız mı Ad kavmi yeksen oldu. Semud kavmi yeksen oldu. Yok oldu yani. Tarumar oldular. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Lut Aleyhisselam'ın kavmi. Yerin dibine battı. Üstülerine kovulcumlar yağdı. Azaplar yağdı vesaire. Mevla buyuruyor ki o kıyamet günü geldiğinde la tekellemu nefsun, hiç kimse konuşmayacak. Tekellem, tekellüm, kelam etmeyecek. Nefsun hiç kimse. Burada net bir ifade vardır. Kullarım, dünyada ben sizi serbest bıraktım. Adam istediği gibi konuşabiliyor. Allah'a kulluk dışında ben Müslümanım demenin dışında her şeyi söylüyor. İşte Yahudilik, Hristiyanlık, Zerdüştlük, Budistlik, İslam dairesinin dışında farklı ifadeler. Ben şuyum diyor, ben buyum diyor vesaire. Her türlü konuşma ölünceye kadar Mevla müsaade ediyor. yevme yeti, kıyamet gelince la tekellem. Konuşturmayacağım sizi, bitti. Konuşmanız bitti adam. Es i̇stediği gibi esiyor gürlüyor Allah'a dine Müslümana İslam inancına ve İslam'ın ahkamına pervasızca cümleleri kuruyor ve o şekilde zannediyor ki bu devam edecek evet ölünceye kadar veya dünyanın sonu gelinceye kadar geçmiş kavimlere de Mevla müsaade et 300 yıl 500 yıl yaşadılar Mevla Teala bir silleyi gönderdi hepsi yeksen oldu toz duman oldu evet o çöllerde yaşadılar. Ürdün taraflarına bakın hep çöl. Toz oldu. Halbuki ne büyük kavimler yaşadı orada. Altın yaldızlı binalar evvelki derslerde geçti. Onlar uzun uzun. Ne oldu? Hepsi yok oldu. Kullarım. Yevme ayeti o gün geldiğinde la tekellem. Konuşmayacak. Nefs hiç kimse. İlla bir izni. Benim izin verdiklerim peygamberler, sıddıklar, şehitler. Feminhum o insanlardan şakıyun. Şakî kötü olanlar var ve saîd ve saîd iyi olanlar var iyi olanlar <gülüyor> Allah'ın yapın dediğini yapmış yapmayın dediğinden kaçmış şefaat haktır ve fîs sahihain diyor Buhari ve Müslim'de ve lâ yetekellem yevmeyizin iller rusûl peygamberlerin dışındakiler konuşamayacaklar. Ve daver rusul peygamberler ise yevmeyzin Allahümme sellim sellim. Peygamberlerin duası Allah'ım selamet selamet selamet ver. Çünkü elini uzatsa güneş tepesinde kaynatıyor sıcak aman Allah'ım. Neler var bunlar inkar etmekle olmuyor. Günümüzün insanları kabul etmiyorum diyor. Kabul etmiyorum demekler her şey bittiğini zannediyor. Ama ölünce bunlar olacak. Bu hakikatler hepsi çıkacak ortaya femenhum şakiyyun ve sa'id Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz de feminhum şakiyyun ve sa'id Söyledi Nebi sallallahu aleyhi sordum diyor. Fekale ya Resulallah alamenne amel ala şey'in kad minhu em ala şey'in lem minhu. Yani Allah mukaddes kılmış efendim bizim amel etmemiz. Yani burada Allah'a kulluk edenler var, isyan edenler var. Fekale ala şey'in kad ya Ömer vacaret bihil aklam. Walakin kullu müyessel lima Her insan yaratılışına müessser olur. Yani özünde estü bi rabbikum diye evet ben sana kulluk yapacağım diye o özdeki niyet hammadde karar cüzi irade ben Allah'a kulluk edeceğim işte Mevla ona da muvaffak ediyor. O da isyana efendim niyetlenmiş cüzi iradesini kullanmış kullu müesserun lima hulikale. Sünne Beyne Teala yani herkes yaratılışına müessir oluyor. Beyne Teala hal-i eşkıya ve hal suada efendim iyilerin ve kötülerin halini Kur'an-ı Kerim şöyle açıklıyor 106. ayet. Fa ammellezine şukû şaki olanlara gelince fefinnar onlar da cehennemde Ebedidirler. Lehum, yani fefin nâri lehum. Onlar için vardır fiha. O cehennemde zefirun ve şehik kelimesi. Bunlar tefsirle anlaşılan kelimeler. Zefir kelimesi hani bir insan e, nefes alırken boğazından bir de içinden. Yani göğsünden çıkan bir ses var. Zefir boğazdan. Böyle, yani nefes alamıyor. O kadar böyle. Boğazı yakıyor ki cehennemin dumanı o kadar acı böyle nefes alamıyor. Zefir <gülüyor> böyle ve şeyhik nefesi verirken de böyle e, yani tariften aciz kalıyorum. içi hırıldıyor diyor yani. Ee, Hazreti Abbas, ez zefir fil halk. Yani zefir boğaz. Ve şehik böyle fissadır. Göğsün böyle kırıldaması Böyle nefes dahi alamıyor. Cehennemde nefes almak için boğuluyor cehennemin alevi dumanı böyle. Her nefes alırken feryadu figan ediyor, ağlıyor. E, alamıyor nefes. Efendim nefesini veremiyor. La ilahe illallah ya Rabbül alemin. Yani insan zannediyor ki kabul etmiyorum. Ben yani efendim medeniyim, uygarım deyince bunlar bitiyor yani. Ben istediğimi yaparım, ben özgürüm. E anladım. Ölünceye kadar öldün mü ne olacak? Yani inkar etmekle bunlar çözülmüyor ki. Yani yazın ortasında adam hiç kış diye bir şey görmemiş. Afrika'da yaşamış, hep sıcak görmüş. Geldi efendim kışın bir metre kar yağıyor. Adama diyoruz ki bak sen buraya taşındın ama efendim Aralık, Ocak, Şubat ayları gelince burada bir metre kar yağar. Reddediyorum, kabul etmiyorum. Anladık kabul etmiyorsun ama üç ay sonra kış gelince anlarsın git dağdan odun getir. Efendi bunu hazırlığını yap kabul etmiyorum reddediyorum. Bu mu şimdi çözüm mü yani? Günümüzdeki insanlar bunu yapıyorlar. Bunu bu yanlış bir mantıktır. Ondan dolayı biz Femmelledine şu şaku şakî olanlara gelince Fefinnar cehennemde 106. ayet işte zefirun ve şehîk nefes alamıyor, nefes veremiyor. Halidîne fiha cehennemde ebedi kalacaklar. Madamet issemavatu vel ard Tefsire ihtiyacı olan bir ayettir bu yerler gökler durdukça bu yerler gökler durdukça kelimesi iki tefsiri var bir Araplar yani Arapça'da bir şeyi ebediliği ifade etmek için yani bu iş yerler gökler durdukça devam eder yani bitmez bu iş demektir e, bitmez yani sonsuz ifadesi böyle bir ifade kullanıyor yani Türkçe'de nasıl ki bu ilelebet devam eder gibi ifade kullanır. Onlar da madametis semavatu vel ard. Yerler gökler durdukça yani iyiyle devam eder demektir. Bu iş efendim bitmez gibi. İkinci bir manada burada likulli cennetin semaun ve ardun diye Hazreti Abbas Radıyallahu Efendimizden yapılan bir tefsirdir bu. Likulli cennetin. Çünkü yawme tubaddilul ard geyril ard. Yani kıyamet dediğimiz Şimdi burada kıyametten bahsettiğimize göre Onlara efendim cehennem var Cennet var diyecek mesela Şimdi cennetin bir Göğü var Cehennemin de kendine göre bir Üstü var yani göğü var İşte onların çünkü orayı konuştuğuna göre Ma'damet-i Onların göğü durdukça Onların göğü durdukça Yani gökleri bitmeyecek Dünya yevmetü de gayrelerde bu yerler gökler değişecek Başka bir alem olacak ha, O zaman biz konuştuğumuz ahiret ise O ahiret alemidir Yani bir bina yıkılmış yeni bir bina Biz yeni binadan bahsediyoruz Burada da ahireti konuştuğuna göre ayeti kerime Ahiretin Cennetin kendi efendim Göğü cehennemin kendi göğü Onlar ebedidir İlla maşa'a rabbuk Allah'ın diledikleri hariç Yani cehennemde e, Cehennemde kimisi ve yukura cünenen nari ve fi kalbi ve iman zerre kadar imanı olan mutlak kafir değil ise yani mutlak bir kafiriz Hristiyan gibi mesela mutlak kafir. bu durumda cehennemde ebedi kalır. Ancak günah işlemiş, hataya düşmüş, kusur etmiş, efendi bir meseleyi inkar etmiş, sonra tövbe etmiş, cehenneme düşse bu kişi ayeti kerimenin ifadesinde illa maşar Allah'ın diledikleri Orada ebedi kalmazlar. İnne rabbeke senin rabbin fealillim ayyolü <gülüyor> dilediğini yapar. Yani cehennem ebedi e, herkes için değil. Mutlak kafirler için cehennem ebedidir. Yani ancak bunun dışındaki bazıları cehennemden çıkarılacaklar. Günahkarlar. Hazreti Abbas radıyallahu ve Hasan, Velhasan, eylan, Hazreti Hasan radıyallahu aleyhi Hazreti Ali Efendimizin, Resulümüzün torunu. Enel istisna aidü ila o min ehli tevhid iman ehlinden günahkarlara şefaat edilecek diyor. Burada net bir ifade. Kim diyor bunu? Hazreti Abbas, Resulullah'ın amcası. Kim diyor? Hazreti Hasan, Resulullah'ın torunu. Diyor ki burada Allah'ın diledikleri cehennemde ebedi kalmayacak. Kim bunlar? Kafir olanlar değil. Kafirlere cehennem kapanıyor. Ennel istisna aiden alel usat min ehli tevhid. Ehli tevhiddan eee Mimmen yokru cihumullahum, minen nari bi şefaati şafiyin, şefaatçilerin şefaat ile oradan cehennemden çıkarılırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şefaati di kebayri min ümmeti, benim şefatim ümmetimin büyük günahkarlarınadır. Peygamber diyor. duyuyor. Menderlediyeş ve onu Allah katında kim şefaat edebilir? Ayet elkürdte illa bir izni, Allah'ın izin verdiği peygamberlere mevla izin veriyor. Şimdi şefaat haktır, inkar eden kafir olur bir şeyfati Şafiiyene minen melaiike melekler ve de bir peygamberler ve minin müminler. Mesela bir şehit 70 kişiye şefaat edebiliyor Allah'ın lutfuyla. Bir hacı makbul hacı yapmış 400 rivayet bir ilim ehli 700 kişiye büyük ulema olursa imam azamlar gibi onlar da ümmete bütün alemlere de peygamberler Resulullah Efendimiz şefaat ediyor. Tasarruf Allah'ındır. Hatta yeşfaunem fi asabil kebairi Büyük günahkarlara şefaat ederler. Sümme te'ti rahmetü erhamurrahimin. Sonra Allah Celle. Sümme te eti gelir rahmetü erhamurrahimin. Allah Celle. Merhametlinin en merhametlisi. Allah Celle Celalu Yani bütün herkes şefaat ettikten sonra. فَتَهْرُجُوا مَنْ لَمْ يَعْمَلْ hayran قَتْتُوا Yani bir hayır işlememiş olsa bile. Mevla Celle Celaluhu kendine şirk. Koşulmadıktan sonra Mevla Celle Celaluhu merhametiyle cehennemde on sene, elli sene, yüz sene, bin sene, elli bin sene, yüz bin sene kafirler diyecek ki hani siz e, Müslümanım diyordunuz siz de bizimle yanıyorsunuz cehennemde. Mevla Teala efendim, cehennemden zerre kadar imanı olanları çıkarınca kafirler o zaman başlayacaklar efendim, dövünmeye. Zerre kadar iman edeydik bari de. Sonsuz kalmayaydık bu cehennemde diye. Onun için yalvarıyorum. Allah'ın helalini helal haramını haram. İçki, kumar, faiz, zina, bir erkeğin bir kadınla oturması, konuşması, tokalaşması, müzik, altın, ipek bunlar haramdır. Yani itiraz etmeyelim. Bazıları itiraz ediyor. Ya şimdi oradan iman defterini kapatıyorsun. İman defteri kapanınca yani Allah'ın helalini haram, haramını helal bu sefer baş kaldırmak oluyor, inkar oluyor. Allah inkar belasından muhafaza eylesin. Mesele ciddidir, iman hata kabul etmiyor. Zerre kadar imanı olan da çıkartılınca kafirler o zaman Efendim ve Kale Yaumen La ilah illallah kema veredet bizarik el sahih al yani ee, bir insan la ilahe illallah demiş i̇şte, işte imanını korumuş yine burada diyor ki Han Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazmunun e zalike min hadisi Enes Cabir ve Ebu Sa'id la ba'de zalike finnari illa men vecebe aleyhil huludu fiha ve la mehide lehu an evet burada cehennemde ebedilik eee tescillenmiş olanlar kalacak. Zerre kadar imanı olanlar çıkarılacak. bunda hiçbir tereddüt yoktur diyor. Peki. Bu meseleler eee layeb cehennemde kimse kalmayacak illâ vecibe aleyhil hulud ebedi. Ebedi kâfir ateistler, dinsizler, inkarcılar, Allah'ın helalini haram, haramını helal edenler Allah'tan başkasını kutsayanlar ben Allah ben Allah'ın yolundayım demiyor. Ben şu yoldayım diyor. Ben şu yolda gideceğim diyor. Filancanın yolundayım diyor. Ben şu yolu takip ederim diyor. Yani dediği kelime basit bir kelime değil. Biz Allah'a taparız. Onun yolunda gideriz. Çünkü sonsuz ahirette cenneti kazanabilmek için cennetin sahibi Allah'tır. O zaman ona kulluk edilmesi lazım. Efendim bu şekilde... Bunun dışındaki yollar cehennemde ebediliği, teşciller. 108. ayet وَاَمَّا الَّذ۪ينَ السُعِدُوا Sa'id olanlara yani Allah'ı hakkıyla, Allah'a melekleri, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere Sa'id iman etmiş, yapın dediğini yapmış, yasaklarından kaçmış. cenne Onlar cennette خَالِد۪ي نَف۪ي Onlar da cennette ebedidirler. مَادَامَتِ ve art Yerler gökler oldukça, e işte yerler gökler aynısı, yukarıdakinin aynısı. Yani Arapça'da yerler gökler ebedilik ifadesi. Yerler gökler oldukça, yani e bu ilelebet devam eder Türkçedeki. Bir rivayette de cennetin göğü vardır. Her bir cennette gökler vardır. Burada tefsirlerde uzun uzun anlatılıyor. وَلَا اِلَّا مَا شَاءَ <Sessizlik> Allah'ın diledikleri hariç, en غَيْرَ مَجْزُوزٍ Kesilmek bilmeyen, kesilmeksizin Allah'ın Celle Celaluhu'nun kesintisiz nimetleri. Cennetteki nimetlerin kesintisi yok. Cennetteki nimetler ebedidir. Daim devam edecek. Burada güzel bir rivayet var. Daimen diyor. Ve lihaza bundan dolayı yulhimune tesbih ve tahmid kema yülhimûnen nefes diyor. Cennette üç şey devam edecek. Birincisi iman. İkincisi nikah yani herkesin ailesi belli olacak. Başıboşluk olmayacak. Fakat yani oradaki tabii aile meseleleri insanın kuvveti, gençliği, zerafeti çoğaldıkça çoğalacak. Arzu edilen her türlü bir şey güzellik verilecek. 3 şey. Birincisi iman, ikincisi nikah, üçüncüsü tesbih. Yani bir insan hani bir şeyi çok sevdiği zaman sevgi insana bir ağırlık vermiyor ki. Yani bir şeyi çok seviyorsun. Sevmek Sevmek insana mutluluk veriyor seviyor. Mesela Allah'ı seven kişi, peygamberi seven kişi seviyor. Yani o sevgi zikrin kaynağı oluyor. Zikir yani kişi, kişi sevdi, seven sevdiğini daim zikreder. E bundan dolayı cennette de bu kalpteki bu sevgi devam edecek. Bu sevgi de subhanallah elhamdülillah diye bu şekilde Allah'a şükür ve teşekkür ve tesbihat Manası bu şekilde devam edecek. Onun için dünyada tabiri caizse zikirden, Allah'ı sevmekten zevk alanlar cenneti elde ederler. Zikir böyle bir şey. Zikir böyle bir şey. قَدْ جَاءَ فِي Buhari ve Müslim'de mühim bir hadisi şerif. Dünyada ölüm var. Fakat ahirette لَا يَمُوتُ ve وَلَا Cehennemde ne ölebiliyor ne ciddili kalabiliyor. Çünkü yaşam alameti yok. Ölümlerden ölüm beğendirecek azaplar ama öyle miyor? Yûta <gülüyor> bilmevtifî yîsûreti emlah diyor. Boynuzlu bir koç şeklinde Cebrail Aleyhisselam cennetle cehennemin arasında o koçu getirecek. Çok enteresan. Fâyiz behu beynal cennevanlar cennet cennetle cehennem arasında koçu kesecek. Sümbe yuqaluya ahl al cennet Ey cennetlikler ebedi kaldınız kalacaksınız ölüm yok. Bak ölümü kestim o ölüm. Vayahlınlar <gülüyor> cehennemlikler cehennemliklerde görecekler. Hulud fela maut. Ebedi kalacaksınız, ölmeyeceksiniz. Ey o zaman cehennemlikler feryat edecek. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Şaka mı bu iş ya? basite mi alıyor millet? Fe yuqalu li ehli'l inna lakum entaishu ve inna lakum an Sizin için burada yaşam vardır. Ebediyen ölmeyeceksiniz. Ve yaşadıkça da genç kalacaksınız. Fela تَهْرَمُوا ebeden Yaşlanmayacaksınız. Ve لَكُمْ اَنْ Sağlık olacak. فَلَا تَسْكُمُوا Hastalık diye bir şey olmayacak. Bir defa vücuttaki bu kan, irin, sakatat, akciğer, karaciğer, nefes alma falan, öyle bir şey yok orada. وَاِنَّ لَكُمْ Sizin için اَنْ Nimet olacak. Fela تَبْسُوا اَبَدًا Ebedi üzülmeyeceksiniz. Allah Allah. 109. ayet Fela teku, şüphe içinde olma fi miryetin. Fela teku olma fi mirye şüphe. Mimma ya'budu ula, Onlar tapıyorlar. Mâ ne, onlar illa kema ya'budu. Mâ yabunu tapmadılar. illa kema ya'budu âbâhum. Atalarının gittiği yoldan gidiyorlar. O Allah'tan başkasına tapanlar hususunda şüphe etme. Onlar kendi evvelki atalarının yolu neyse aynı o yolda gidiyorlar. Hangi yolu Allah'ı bırakıyor? Hangi yol peygamberi terk ediyor? Hangi yol dine uymuyor? Hangi yol nefsinin arzularının peşinde gidiyor? Büyük adamım diyor. Orada çıkacak ortaya. Onlar atalarının yolunda giderler ki ya bu da abavhum abahum, abahum abay, baba yani babalar, atalar, dedeler. Min kabul evvelki ve inna le muvaffuhum ya ne yaptıysalar onların karşılığını vereceğiz. Mesela azılı bir kafirle zararsız bir kafir, e, onları da aynı şekilde ceza katlanıyor. Mesela iyi bir Müslümanla zayıf Müslüman, cennetteki dereceler gibi cehennemde de derekeler var katmanlar. Gayrı menkuz hiçbir şey azaltmayacağız. İyilerin iyiliklerini vereceğiz, kötülerin de kötülükleri derecesine göre. Yani zararlı kafirle zararsız kafir. Yani zalim bir kafirle zalim olmayan bir kafir. Cehennemde olacak ama birisi cehennemin çok dibinde, birisi hiç kısaltma yapmayacağız diyor. Ney is ne yaptıysanız o velaka da te kitap 110. ayet. Biz Musa Aleyhisselam'a kitap verdik Tevrat. Tevrat Tur Sina'da defaten verildi. İçerisinde Bin ayet, bin sure vardı. Efendim her bir surede bin ayet vardı. Bir milyon ayet. Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz Vesselam açıkladı. Tevrat kendisini açıklıyordu. Rasulallahımızın açıklamasına gerek yoktu. Tevratın böyle bir özelliği var. Bir milyon ayet. Acayip ya. Fakül <gülüyor> Fifi ve e, orada ihtilaf ettiler. Fakül <gülüyor> Fifi. Ve kad ataynamu sirata feftul fefihi. Onu efendim değiştirdiler. Kendilerine göre bir şeyler uydurdular. Velâ ile kelimetun sebaqat min rabbik. Eğer Allah'ın hükmü olmasaydı, lakud ye beynehum hükmü olurdu. Yani Mevla Teala ben onlara dünyada Mevla mühlet vermiş. Kullar azgınlık yapsa, sapkınlık yapsa da Mevla Teala siz şu 70 seneyi doldurana kadar dokunmayacağım size ama o 70 seneyi doldurduktan sonra azizün zün tikam intikam saybali yakaladım mı daha sonsuz cehenneme atıyor tarafına bakmıyor ben hükmederdim. ederdim laqulbiye aralarında hükmedilirdi. edilirdi ve innohum onlar <gülüyor> lefi şekiminhumuriib Şekki şüphe içerisinde minhumuriib yani böyle bir huzursuzluk içerisinde büyük bir e, sıkıntı ve telaş içerisinde şüphe içerisindeler diyor. Fakat bu şüphelenmesin, murib yani onları da rahatsız ediyor. Mesela inkarcılar... Allah'ın hükmünü nasıl inkar edelim diye hep uğraşırlar böyle meşakkat ve cidalle itirazla nasıl itiraz edelim nasıl karşı çıkalım nasıl buna efendim e, Allah'ın emirlerini reddedelim diye. Mesela iman ehli e, inandığı için doğruya inanıyor Allah'a inanıyor Allah'ın emrini yapıyor doğrusunu yapıyor diye için şüphe yok içeride. E doğru çünkü bu Ama öbürü ona itiraz etmesi lazım e, Namaza itiraz ediyor ibadete itiraz ediyor Kurban kesmeye itiraz ediyor Ederken de kendisiyle çelişiyor Mürib diyor Huzursuzluk ve o efendim meşakkat içerisinde O şüphe içerisinde Böyle dünyasında hüsran hüsranı ahireti de 111 Ve inne kullen muhakkak her biri lemma le yüvefiyennehum rabbuke Rabbin Allah Onların hepsinin karşılığını tek tek veriyor Kim ne yapıyorsa amellerim yaptıklarını. İnnehu Allah bima yaameluna habir. Yaptıklarından haberdardır. Ve Peki. Bismillah 112. ayet Hud suresinin Resulullah Efendimiz beni yaşlandırdığı sureyi Hud dediği işte o ayet. Festaqim doğru ol Kema umirte emrolunduğun gibi. Yani Allah nasıl kulluk istiyorsa öyle kulluk yapmak. Mevla talea onu istiyor. Nasıl emrolundun On yap neye sana yasaklandı ondan kaç kema umirtu ve men tabe meake seninle beraber ve men tabe meake tövbe edenler Vemen men tabe meake tövbe edenler yani Allah'a kulluk edenler velatut gâw yani onlar da emrolunduğu gibi dostları olsunlar haddi aşmayın innehubima taamelune basir Allah yaptıklarınızı görücüdür Allah yaptıklarınızı görür 113. ayet mühim bir ayettir bu Kafirlere sevgi ve muhabbetle veya onlara böyle bir yağdanlık yapmak, kafirlere meyletmek, günümüz tabiriyle hoşgörülü vesaire. Kafire böyle meyil, siz cehennemlik olursunuz diyor bu ayet çok acayip. Vala terkenu meyletmeyin. Vela tedahenu tefsirlerde geçiyor. Yani onlara yağcılık yapmayın. Allah'a meydan okumuş. Allah'ın emirlerini çiğnemiş. Allah sonsuz merhamet etmeyecek. Sen kafire böyle efendim hoşgörülü davranıyorsun vesaire. وَلَا terkenu, مَيْلَتْمَيْنِ مَيْلَتْ اِلَى اللَّهِينَ ظَالَمُوا O zalimlere kumunlar Cehenneme girersiniz. Cehennemlik olursunuz. Cehennemin ateşi sizi yakar. Messe kelimesi cehenneme girmekten daha e, net bir e, ifadedir. Yani messe dokunur. Yani cehennem ateşi sizi sardı, yaktı sizi yaktı Allah'a meydan okuyan bir insana karşı kafir dediğimiz zaruri olarak dünyalık onlarla hem hal olunabilir. Komşusun dara düşmüştür. Yardımcı o ayrı insani farklılık şey farklı fakat Allah'a asi olan bir insana ona sevgi ve muhabbet beslemek vesaire. Yani Bunlar doğru değil. Mesela Nuh Aleyhisselam oğlunu terk etti. Lut Aleyhisselam hanımını terk etti. E, İbrahim Aleyhisselam babasını terk etti. Resulullah Efendimiz amcasını terk etti. E ya işte ey amca, ey baba falan olur mu? Ve la tuhatibni fillezine Zalimler hususunda. Ya Nuh benim muhatap alma. Ve maleküm min dunillahi mene Allah'tan başka sizin dostunuz yoktur. Sün me la yardım göremezsiniz. 114. ayet. Ve aqimissala namazını kıl. Tarafi'in nehar Günün bir tarafında sabah namazı, öğleyin ve ikindi namazı ve zül efendim, uçlarında emineleyli gece akşam ve yatsı namazları, akşam ve yatsı namazını, beş vakit namazı kılın. İnnel hasenat, muhakkak sevaplar yüzyıbne seyyat, günahları siler. İnnel hasenat, muhakkak sevaplar yüzyıbne seyyat, günahları siler. Ee, şimdi İmam-ı Azam Efendimiz bu ayeti sabaha kadar düşündü. İnnel hasenat yüzibine seyyiat. Yani düşündürdüğü nokta şu. Hasenat, Kur'an-ı Kerim innel amel. Yani ameli ameli salih demiyor. Kur'an-ı Kerim hasenat dedi. Yani yapılan namaz, oruç, ibadet, taat, hayır, hasenat vs. Şimdi bunlar Allah katında güzel olduysa, teraziye konulabildiyse... En başta mesela adam eşheden la ilaha illallah ve sallallahu aleyhi Muhammedun abduhu ve resuluhu diyor. Kur'an-ı en başında. Emenen nase men yaqulu amennâ billahi ve İnsanlardan kimisi Allah'a ahirete iman ettik derler. Kur'an'ı kim diyor ki ümmuhum iman etmedi onlar. İman ettik diyor diliyle, kalbiyle demiyor. Yani o oh, hasen güzel değil. Yani bir insan e, dine göre güzel bir şey yapıyor. Fakat Allah katında güzel değil. İşte İmam-ı Azam sabaha kadar onu düşündü. Kur'an-ı Kerim innel hasenat. Yani Allah katında teraziye konulacak makbul bir ibadet yaparsa. Eğer bunlar Allah için yapmadıysa. Mesela ibadetler 7 kat sema. Her bir gök kapıları açılıyor. Yedinci kat semaya çıkıyor. Melekler onu ibadet görüyorlar. Mevla Teala yedinci kat semada levh-i yazılacak. Hayır bu benim için yapmadı. Bu hasene değil. Yani benim için değil bu. Siz onu göremiyorsunuz. Onun için Allah her yapılanı yaptığımızı kendi rızası için yapmaya muvaffak eylesin. İşte münafıklıkla halis iman burada. İnnel hasenat dedi Kur'an-ı Kerim. İnnel ameli salih demiyor. İnnel hasenat Allah katında kabul olan ibadetler yüz hibn-i seyyat. Günahları siler. Ee, zikreden yani öğüt anlayan. E, anlayanlar için bu bir... Zikirdir, size hatırlatmadır. Bu konularla alakalı çok güzel rivayetler var. Burada bildiriliyor ki, Mamin Müslümin, Bir insan diyor, bir günah işlediği zaman, Ebbek'ın Sıddık'tan bu hadisi şerif, feyete davu abdest alır. Hatta bunu çalışırken ben bunu da uyguladım. Yani, çok hoşuma gitti. Ki bir insan diyor, bir hataya düştü. Hatamız var. E efendim, yani Rabbim haramlardan ama büyük günah işlemedim. ...bu ana kadar. Rabb'i haramlardan muhafaza ediyoruz. Ama hatasız kul yok ki. Bir insan diyor... ...mâ min müslümin bir günah işlerse... ...fe ye teveddâhu alır... ...ve yusallir eket... ...iki rekatna illa gafere lehu diyor. Allah onu affederdi. Ebbeke Sıddık Resulullahımızdan duymuş. Ne kadar güzel. Yani bir insan bir günah işledi. Hata etti, kusur etti vesaire. Abdest alıyor, namaz kılıyor. Men teveddâ vuduhu Yine burada acayip Hazreti Osman da diyan efendimiz en nehut da güzel bir abdest aldı diyor ki bu benim aldığım Rasulümizin aldığı abdest gibidir bu şekilde Peygamberden gördüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu tarif etti ben tavad da aynen benim gibi böyle abdest alırsa diyor Hazreti Osman sunma iki rekat namaz kılarsa la yuhadisufi yime nefsehu konuşmadan abdest aldı konuşmadı iki rekat abdest alıyor efendim bir hata etti bir kusur etti bir günah etti Efendim abdest alıyor ama Resulullah aldığı gibi. Efendim e, yani üçer defa yıkamak suretiyle. Sonra konuşmadan namaz kılıyor. bize Geçmiş günahları affedilir diyor. Geçmiş günahları. Ayet de okuduk. Hadis burada. Celese Osman Yevmen diyor. Hazreti Osman yine burada. Radıyallahu Efendimiz. Etrafında oturduk diyor. Hazreti Osman'a bir e, testi yani su istedi. Kendisine getirildi. Ve kendisi de abdest aldı. Dedi ki benim bu aldığım abdest peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı abdestin aynısını aldım. Men tavadavuduyi hazza sümekame fasalleh. Bu ne kadar güzel. Kim abdestini alır da sonra namazını kılar. En azından fasallez zuhr öğle namazını. Yani, yani e, sabah namazıyla arasını siler diyor. Ve ve besalati'l magrib. İkindi de abdestini aldı. Öyleyinle arasını siler diyor. E, ee, sonra ne diyor burada? Subuh. Mesale'l asru ma ve akşam namazı. Akşam namazıysa namazı ikindi arasını siliyor. Sonra e, yatsı namazını salal eşa, gaferahu ma ve salatil magrib. akşam ile yatsı arasını siliyor. Sümme lallehu yebitu yatemarra laylatah ve o şekilde geceler. ve inka me fetavadda bu. Gafarilehum abeyle. Sonra gece araştırır diyor. O şekilde sabah namazını tekrar kılar ve ben salatil isha. Wa hi İşte bu elhasenat bu. Yüzibine seyad günahları giderenler bunlardır. Beş vakit namaz acayip bir şey. Kıl beşi kurtar başı demiş ecdat Beş vakit namaz yani başımızı cehennemden kurtarırız. E, tabii bunlarla beraber haramlardan kaçacağız asalıvatul As kams, her cuma ile cuma beş vakit namaz, cuma diğer cuma arasın, ve ramazan ile ramazan, ramazan diğer ramazan arasın. Mükkefirlerin namı beni hu nimesh Büyük günahlardan kaçınılırsa aralarını mevla siler diyor bu kari adisi. Ve umra ile umra bir umra rivayeti de bulunmakdadır. Allahu bıper kimiran. Şimdi yine burada Kâl ile sallallahu aleyhi ve sellemler, innallâha kassam beynikum ahlak, kema kassam beynikum arzal. Allah rızıkları taksim ettiği gibi ahlakı da taksim etmiştir. Ahlak ne kadar önemli. Ahlak dediğimiz şey. Ve innallaha yu'ti'u'd-dünyâ men ve men Dünyayı sevdiğine sevmediğine verir. Mevla kötülere de veriyor, iyilere de veriyor. Efendim velayetü'd-din ama dini illâ men ahab. Sevdiklerine veriyor. Fe men allahu din kime Allah dinini verirse. Elhamdülillah. Müslümanız. Fakat Allah onu seviyor. Ha demek ki iman ehliyim. Demek ki Rabbim beni seviyor. Elhamdülillah. da şüphe yok. Halledin nefsi bir yani insan öyle düşünecek. Lâ hatta yüslemi kalbehu. Peki bir insanın İslam'ı doğru mu? Kalbine bak. Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Peygamberi seviyor musun? Seviyorum. Sahabeyi seviyor musun? Seviyorum. Müslümanları seviyor musun? Seviyorsun. O zaman senin kalbin doğru. Adam şimdi Müslümanlara hakaret ediyor. Sahabeyi beğenmiyor. Resulullah'ın sünnetlerini bu dönemde sakal mı olurdu? Bu dönemde şu mu olur diyor. Ve Hatayı emine carihu bir insanın imanı komşusu onundan emin olacak Bevakıyı onun sıkıntılarından yani insanlar bana zarar verirler tehlikesi varsa o kişinin imanı sağlam değil Yani insanlar yurca hayrhu hayrı yok Velayümenü şerruhu Şerrinden insanlar emin değil bu adamın imanı tam değil İslam'ı tam değil Hayrı yok şerrinden emin değil insanlar Şerli insan Müslümanım diyor. Ama etraftaki insanlar aman aman bu adam bu adam tehlikeli ya vesaire. Böyle bir durumdaysa kişi o adamın imanı İslam'ı tehlikeli. İnnel müslimi izatava dafa hasenel budur. <gülüyor> bir Müslüman abdest aldı, güzel abdest alırsa diyor. Sunbaselle salavatıl keh 5 vakit namazını kılar. Tahaddat hataya hata verak diyor. Bana yavaş oku diyorlar. Şimdi vakit yetiştiremediğim için hızlı okuyorum öyle öyle oluyor. Yavaş okuyayım. İnnel müslim izaa tava dafa hasenel vudu. Kişi güzel abdest alır. Sun salle salavatil kan 5 vakit namazını kılar. Tahatut hataya hataları dökülür kemaa yatahatta. Eee haza el-varak. Şu ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahlar dökülür diyor. Acayip. İttakillah haysuma kunt. Her nerede olursan Allah'tan kork. Çocuktun Delikanlı oldun, büyüdün. Efendim büyük patron oldun, amir oldun, memur oldun. E efendim bakan oldun, devlet oldun. Ne olursan ol, tavrını değiştirme. Ecdad bunu söylüyor. Ne olursan ol, tavrını, özelliğini değiştirme. Aslın ol. Vettibe seyyal hasene, kötülüğü <gülüyor> iyiliğe tabi kıl. İyilik yap. Temhuva silsin ve halikun naz bi husul huluk. Allah insanları güzel ahlak sahibi olsunlar diye yaratmıştır. Allah'ın yaratması. Allah insanı niye yarattı? Birisi sorsa Allah insanı niye yarattı ya? Ve Halikun Nas Allah'ın insanları yaratması neymiş? Bi hulukun hasen güzel ahlak sahibi olsunlar diye. Çünkü Mevla Celle inni cailun fil ardı halife. Ben yeri cünde halife yaratacağım. Halife yani Allah'ın ilahi hükümlerini yerine getirecek. Allah'ın yapın dediğini yapacak. Allah'ı temsil edecek bir nevi bakan. O kişi de Allah'a kulluğu görecek. işte Talas. Talas dediğimiz yani Türkler bizim ecdadımız Araplarla savaşa girmişlerdi. Çin'le savaş yapılmıştı. O zaman o Araplarla ittifak edildi. Müslüman tabi sahabe döneminden hemen sonra. Ki dönem onlar baktı ki namaz kılıyorlar ibadet ediyorlar koca komutan kalkıyor su getiriyor askeri eğer efendim yaralı veya zor durumdansa komutan askerine hizmet ediyor şaşırdılar ya sen komutansın niye bunu yapıyorsun komutanda olsam sevaba ihtiyacım var bu askerim zor durumda efendim onunla beraber aynı yemeği yiyeceğim benim bir üstünlüğüm yok. Yani orada bir fark gözetmiyorlar, orada bir ağalık paşalık yok, herkes aynı adalet gözetiliyor. Camiye girildiği zaman nasıl ki herkes yani e, işçi önde duruyor, fabrikatör arkada arkada duruyor, e, asker önde duruyor, komutan arkada duruyor. E, yani arkada duracak değil yani bu olabiliyor orada eşitlik sağlanıyor. Bunu görünce tabii demek ki özdeki güzellikten dolayı da ya bu inancınızın adı ne İslam? Yerlerin göklerin sahibi olan Allah böyle istiyor. İnsanların arasında adaleti, ahlakı edelim. tarif edin bize, edelim. Ve edildi bizim kökümüz. Yani Türkler e, inancı ikna ile görerek, Baskıyla e, Dedelerimiz Müslüman olmadı Mısır'ın da durumu aynı Onlar da aynı ikna ile Balkanlar da öyle Yani itiraz etmediler Özellikle bu Kafkas tarafları Efendim o bölgeler zaten Buhara orası Medine-i Münevvere İslam e, devam ederken Orada hemen bir kıvılcım Buhara Oralar e, İslam ile şereflendiler İkna ile oldular Böyle bir durumlar var Allah'ın insanları Yaratmasının hikmeti nedir? Halikun naz Behusnukuluk Ana Nesib bin Malik'in, Ka'le Resulullah sallallahu ve sellem. Maqale Abdullah Abdullah la ilahe illallah fisa minle ilenhar. Gece olsun gündüz olsun la ilahe illallah la ilahe illallah derse. Bunu diyelim. La ilahe illallah zikrini devam ettirelim. Kalbimiz kuyuya benziyor. Kuyudan su çekilirse kuyunun suyu tazelenir. Kalpte zikr zikrullah ile devam ederse kalp tazelenir. Allah'ın nuru oraya yansıma yapar. Kişi diyor la ilahe illallah fîzî gece ve gündüz ne zaman? İlla ta'lâ sedmâ fîzî sahîfen min'esseyyâ. Mesela onun diyor sayfelerindeki günahlar silinir silinir. Misluha minel hasenât. Hatta ve hatta onlar silindikten sonra sevapla doldurulur diyor. Sicillat diyor mesela Bukhari hadisi bunu da arz edelim bitirelim. Rivayette geçiyor ki bir insan diyor ahirette dosyalarına baktığı zaman günah günah günah günah. Orada aşk ile gel Allah diyelim diyor yani. E, mevlüt sahibi demiş böyle kalben demiş o kadar günahlar tık tık tık, tık siliniyor sevaba döndürülüyor. Diyor ki mizanı dolduracak kadar günah günah günah. Öbür tarafa diyor bir varaka bir tane bir şey konuluyor. O onu tartıyor. Bir de bakıyorlar ki o neymiş? Eşhedü la ilahe illallah ve eşlenen Muhammed Rab'du ve Ama 24 saat geçiyor insanlar kalben bir defa la ilahe illallah demeden günler bitiyor. Amel defterleri bomboş. Söyleyelim işte bunları. Zikrullah ile meşgul olalım. Bu kadar mükafatlar anlatılıyor. Rabbim rızasından anayıl eylesin. 116. ayeti kerimeye geldik ve burayı burada kalacağız. Bir dahaki derste inşallah Hut suresinde bitirmiş oluruz. Amin. Subhan rabbil aliyil rasulina Muhammedin ve Ya Rabbi Elimizi, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak ile. Haramlardan, günahlardan, fıskı muhafaza eyle. İlah yara alemin, ahiret sermayemizi dolu dolu ibadetu taatte dolu olanlardan eyle, yara bir cennetinde eyle, cehenneminden azadeyle, yar hame rahimin imanı kamil. Senin emirlerini kabul edip, haramlarını tasdik edip, imanımızı korumaya muvaffak eyle. Ya Rabbel alemin veya hayren nasilin, ahire akıbetimizi hayreyle. Rabbena la tezü kulübena ba'deyiz. Hedeytene ve heblenem illedün kerame innikentel vab. Son nefeste iman cennetiyle müşeref eyle. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammedun abduhu ve rasulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha Allah'ımıza.